Mürciye'nin Oluşumu Ferhat Cura Hamd, âlimlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem âlinin ve ashabının üzerine olsun. Bir fırkanın tarihsel sürecinden haberdar olmak, nasıl oluştuğunu, hangi aşamalardan geçtiğini bilmek, o fırkayı hakkıyla tanımak için elzemdir. Biz de geçen yazımızda mürciye fırkasının zaman içerisindeki dönüşümünü bölümlere ayırarak incelemeye başlamıştık. Geçen sayımızda Mürciyetul Ula diye adlandırdığımız ilk dönem mürciyeyi tanıttık. Bu zaman dilimindeki mürciyenin bugün İslam ümmetindeki en büyük fitnenin başı olan ve ameli imandan ayıran mürciye ile bir alakası olmadığını söyledik. Birakis ilk dönem mürciye fitne zamanında Ali ve Osman radiyallahu ile alakalı, daha doğrusu birbirleriyle savaşan sahabelerle ilgili ne dost ne düşman tutalım görüşünü savunanların oluşturduğu mürciyedir. Bu yazımızda ise asıl üzerinde duracağımız ehli Sünnet'in sakındırdığı mürciyenin ortaya çıktığı dönemi inceleyeceğiz inşallah. Mürciyenin ikinci dönemi olarak adlandırabileceğimiz bu dönem nasıl başladı? Fitne dönemiyle alakalı insanlar kendi aralarında konuşuyor ve farklı görüşler beyan ediyorlardı. Mesela haricilere göre birbirlerine kılıç çeken ve birbirlerini öldüren sahabenin hepsi kafirdi. Onlardan sonra yaşayan ve onları tekfir etmeyenler de kafirdi. Ehli sünnete göre sahabe hatalarıyla beraber dost tutulmalı ve örnek alınmalıydı. Onlar bu meseleleri İbni Abbas'ın radıyallahu anh şu sözüyle değerlendirmişlerdir. Allah, sahabelerin birbirleriyle savaşacaklarını bilmesine rağmen onları övdü, onlardan razı oldu ve onları örnek gösterdi. Mürceyetül Ula dediğimiz taifede bu olaylara karışan sahabelerin ne dost ne de düşman tutulması gerektiğini söylemişlerdir. Bu görüşler ortaya atılıncaya kadar konunun iman ve amelle bir alakası yoktur. Fakat işin rengi taraflara savundukları görüşlerin derinleri sorulmaya başlayınca değişti. Neden tekvir ediyorsun ya da etmiyorsun? Neden dost ya da düşman olup olmadıklarını net olarak söylemiyorsun? Niçin dost tutuyorsun? Bu sorulara her taife kendi penceresinden cevap verirken aynı zamanda bir itikat da ortaya koymaya başladı. Hariciler, biz onları tekvir ediyoruz. Çünkü büyük günah işleyen birisinin tevbe etmediği müddetçe kafir olduğuna inanıyoruz. Ehli sünnet, iman, söz, amel ve tasdiktir. İman kısım kısımdır. Bazı ameller vardır ki emredilmiştir yapılmadığında veya nehyedilmiştir yapıldığında insanı dinden çıkartır. Bazı ameller vardır ki imanın vacip diye adlandırılan kısmına dahildir ve insanı sadece günahkar yapar. Diğer bir kısım ise sadece kemaliyattandır. Sahabenin fiilleri vacip olan kısma dahildir. Onlar hata yapmışlar ama küfre girmemişlerdir. Bu hususta bizim görüşümüzü ortaya koyan umde hadis şudur. İman 60 veya 70 küsur şubedir. En üstü la ilahe illallah sözü, en altı ise yoldan eziyet verici bir taşı almaktır. Haya da imandandır. Konumuz olan mürciye ise ilk dönemde ortaya attığı görüşü şöyle dinlendirmeye çalışmıştır. Amel imandan değildir. Doğal olarak ameli bir konuda yaşanan problem insanı dinden çıkartmaz. İşte mürciye fırkası bu şekilde asli kimliğine kavuşmuş, ümmet için tehlike arz eder hale gelmiş oldu. Burada ek bir bilgi olarak şunu söyleyebiliriz. İman konusunda problem yaşayan tüm bidat taipelerin ortak yönü, imanı bir bütün olarak görmeleridir. Hariciler, ameller içerisinde hiçbir ayrıma gitmeden amelle imanı bir görmüşler, doğal olarak amellerdeki en ufak bir problemi dahi imana yansıtmışlardır. Mürciye de amelin her türlüsünü imandan soyutlamış, doğal olarak da yapılan hiçbir şey imana zarar vermez hale gelmiştir. ehl sünnetse ise ameli imandan saymış ama amelleri sınıflara ayırmıştır. Bu yönüyle ifnat ve tefritten uzak olarak vasat bir yol izlemiştir. Mürciyenin kurucusu kimdir? Meşhur olan görüşe göre Mürciyenin kurucusu Hammad İbni Ebu Süleyman'dır. İbrahim en nehayenin talebesi İmam Ebu Hanife'nin hocasıdır. İmam Evzai ise bu taifenin fikir babasının Kaysun Nasır isimli kişi olduğunu söylemiştir. İmam Ahmet'e ise Zir İbni Abdullah el Hemedani'nin Mürce'nin kurucusu olduğunu söylemiştir. Bu şahsla alakalı ilginç rivayetler mevcuttur. Bir rivayette amel imandan değildir, görüşünü dinlendirdiği ancak bununla beraber bunun din edinilmesinden korkuyorum dediği geçmektedir. Ancak daha sonra farklı bölgelerden bu görüşün desteklendiği kendisine ulaşınca bundan başka bir din mi vardır deyip insanlar arasında bunu yaymaya başladığı rivayet edilmiştir. İbn Mesud'un radiyallahu anh talebesi İbrahim En-Nihayinin Zir İbn Abdullah'la diyaloğu da buna benzemektedir. İbrahim En-Nihayiye bu düşüncelerin aklına gelen öylesine bir fikir olduğunu söyleyen Zir İbn Abdullah sonrasındaysa şu cümleleri kullanabilmiştir. Bu Allah'ın Nuh'u kendisiyle gönderdiği dindir. Bu rivayetlerden şu çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İnsan önce bir görüşü konuşmaya, tartışmaya başlar fakat daha sonra hevası ve şeytanın ayak kaydırmalarıyla o görüş bir anda bozuk bir akide olarak ortaya konur. Selef alimlerinin vida tehniyle oturmama ve onların şüphelerini dinlememe hususunda yaptıkları sert uyarıların neden önemli olduğu bu konuyla bir kez daha anlaşılmaktadır. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 39. sayısında yayınlanmıştır.